Bugün elimizdeki kaynaklar e, alışılmışın dışında veri tabloları değil, makaleler değil. Bir ruhun en derinlerinden kopup gelen bir yakarış var önümüzde. Ve o yakarışa güç veren kadim bir metin. Evet. Bir İhramcızade İsmail Hakkı'nın insanı çaresizliğin sınırlarında gezdiren münacatı var. Diğer yanda da bu ruh halini... Hani o psikolojiyi anlamamıza yardım edecek Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Salat-ı Tecelliyesinden bölümler. Bir de tabii hat sanatı eserleri var. O sevginin görselleşmiş hali gibi. Kesinlikle. Bu sohbetteki amacımız da bu aslında. Yani bir insanın en zor anında o kendi acizliğini itiraf ederken sarsılmaz bir umuda nasıl tutunduğunu, o iç yangınını neyin dindirdiğini, ve işte bu psikolojik süreci anlamak istiyoruz. Sana da bu kelimelerin ardındaki o karmaşık ama bir o kadar da güçlü duygusal dünyayı aralamayı vaat ediyoruz. Belki başlamadan önce İhramcızade kimdir? Kısaca ondan bahsetmek metni daha iyi oturtmamızı sağlar. Çok doğru bir nokta. O 20. yüzyılda yaşamış, yani bize çok da uzak değil, çevresinde çok sevilen bir manevi rehber. Yani bu okuyacağımız metin, Yüzyıllar öncesinden gelen soyut bir feryat değil, yakın tarihimizden bizim gibi sokaklarda yürümüş, modern dünyanın dertlerini görmüş bir insanın en mahrem anının bir dökümü. Bu yüzden çok daha vurucu, evet. O zaman haydi başlayalım bu metni çözümlemeye. Yakarış çok ezici bir acizlik itirafıyla başlıyor. Kendi kusurunu o kadar net koyuyor ki ortaya. Evet, evet. Şöyle diyor, kendini açıktan açık gösterdiğin halde büyüklüğünden olmalı ki seni göremeyişim, tam olarak bilemeyişimin kusuru bana aittir. Daha ilk cümleden. Aynen. Bu sadece bir tevazu değil, sanki bir davanın açılış konuşması gibi. Suçlu benim, başka yere bakmayın diyor. Deriz ya, onu o kadar somut bir dille anlatıyor ki. Nerede mesela? Bir noktada, bu serseri halimden çok yoruldum, takat ve dermanın kalmadı diyor. Bu defalarca denemiş, söz vermiş, sözünden dönmüş ve artık bu başarısızlık döngüsünden bitap düşmüş bir ruhun feryadı. Sürekli aynı hatayı yapmanın getirdiği o ağır yorgunluk hissi bu. Ve o yorgunluğun getirdiği bir şey var sanki, bir cüretkarlık. Evet, evet. Metindeki belki de beni en çok sarsan ifadeye geliyoruz. Bir yüzsüz gibi çok tövbeler ederim bu kaçıncı dönüşün demeyeceğini bildiğimden arsızlar gibi geliyorum. Arsızlar gibi geliyorum. Evet, arsızlar gibi geliyorum. Bu ifade beni çok durdurdu. Çünkü genelde dualarda insan en iyi yüzünü göstermeye çalışır. En erdemli halini sunar. Burada ise en kötü, en yüzsüz halini bir koz gibi ortaya sürüyor. Bu nasıl bir cüretkarlık? Müthiş bir nokta bu. Bu bir cüretkarlık evet. Ama kaynağı kibir değil. Mutlak çaresizlik ve sarsılmaz bir güvenin birleşimi. Şöyle düşün, arsızlık yapabilmek için karşındakini seni bu arsızlığına rağmen kapıdan kovmayacağından yüzde yüz emin olman gerekir. Doğru. Yani bu ifade aslında muazzam bir güven ilişkisinin kanıtı. Biliyorum yine yüzüm yok ama yine de geldim çünkü gidecek başka yerim yok ve biliyorum ki sen beni bu halimle bile geri çevirmezsin diyor adeta. Utanma duygusunun ötesine geçmiş bir hal. Aynen öyle. Kendini savunma mekanizmalarını tamamen terk etmiş, ham ve filtresiz bir ruh hali bu. Ve metinde ilerlerken o iki kelimelik cümle beni en çok durduran yerlerden biri oldu. İçim yanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit ama bir o kadar da fiziksel bir acıyı tarif ediyor. Sanki bütün o tahliller bir anlığına duruyor ve geriye sadece bu yakıcı his kalıyor. Kesinlikle. O cümle bütün metnin duygusal ağırlığını taşıyor. Soyut bir pişmanlık ya da hüzün değil bu. Mideye kramp gibi giren, nefesi kesen, fiziksel bir acıdan bahsediyor. Peki, insan bu noktaya geldiğinde ne yapar? Hani içinde söndürecek bir damla suyu bile kalmadığında? İşte çıkış yolu nerede? İşte tam bu noktada yakarışın stratejisi ortaya çıkıyor. Biz stratejiden bahsediyoruz. Yani bu sadece duygusal bir boşalma değil. Aynı zamanda bilinçli bir manevra. Nasıl bir strateji bu? Stratejinin ilk adımı... Kendi hesabının iflas ettiğini resmen beyan etmek. Şöyle diyor, amellerimi sermayem diye sunamam, bir kulun neye gücü yeter ki? Yani benim sana sunabileceğim temiz bir sayfa yok, o defteri kapatıyorum dedi. Aynen öyle, Bilanço eksi veriyor, diyor. Bu modern insanın o kendi kendine yetme felsefesine adeta bir meydan okuma. O felsefe ne der? Kendi iç kaynaklarına dön. Bu metin tam tersini yapıyor ve... Kendi kaynaklarım tükendi, iflas ettim diyor. Peki iflas ettiyse sermayesi ne o zaman? Neye güveniyor? İşte bu noktada elimizdeki hat eserleri devreye giriyor. Bir tanesinde o meşhur ifade var. Muhammedun beşerun la kel beşer. Bel huvekel yakuti beynel hacer. Evet. Taşlar arasındaki yakut. Muhammed bir insandır ama diğer insanlar gibi değildir. O taşlar arasındaki yakut gibidir. İhram Cezade'nin yeni sermayesi. İflas etmiş bilançosunun yerine koyduğu şey işte bu yakutun değeri. Tam olarak bu. Sanki mahkemeye çıkmışsın da kendi savunmanı yapmak yerine benim bir şey dememe gerek yok hakim beyin ten sevdiği hatırını kıramayacak kişiyi tanıyorum. O benim referansım demek gibi bir şey bu. Çok iyi bir benzetme. Metinde bunu çok net bir şekilde ifade ediyor zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkını ve sevgini bildiğimi vesile etmekten başka bir çarem yok. Bak ifade ne kadar keskin, başka bir çarem yok. Evet, elindeki tek ve son kozu oynamak gibi. Stratejisi kendi liyakatine değil, ilahi bir sevgiye dayanıyor. Benim durumum kötü ama senin onu olan sevgini biliyorum ve ben de onu seviyorum. İşte bu bilgi ve bu sevgiyle geldim diyor. Aslında bir, bir mantık silsilesi kuruyor. Peygamber olmadan Allah'ı bilemeyeceğini söylüyor. O olmasaydı serseri serseri dolaşan akılsızlar gibi olur. Seni hiç bilemezdim diyor. Çok doğru. Yani peygamber sadece bir postacı değil, mektubun anlamının ta kendisi haline geliyor onun gözünde. Bilginin, marifetin yolu o. Hatta bu mantığı öyle bir noktaya taşıyor ki duyanı şaşırtacak kadar iddialı bir şey söylüyor. Evet, ismi azam meselesi. Aynen onu Allah'ın en büyük ismi olarak tanımlıyor. İnsanların arayıp bulmadığı ismi azamın o olduğunu bilerek huzuruna onunla gelirim. Şimdi bunu biraz açalım. İsmi azam yani Tanrı'nın en büyük ismi evrenin kilidini açan bir anahtar gibi kabul edilir. İhramcızade diyor ki bu anahtar soyut bir kelime veya sır değil bizzat peygamberin varlığının kendisidir. Yani kapıyı açmak için doğru kelimeyi aramayın, kapının kendisi odur gibi bir şey bu. Aynen. Bu yüzden duası sıradan bir istek değil, en büyük anahtarla kapıyı açmaya çalışmak gibi. Peki bu strateji, yani sadece peygambere olan sevgiye tutunmak, sadece ihramcızadenin kişisel bir yorumu mu? Yoksa bunun gelenekte daha derin teolojik bir kökü var mı? Harika bir soru. Sanırım cevabı da diğer metnimizde, Abdülkadir Geylani'nin salatı tecelliyesinde gizli. Oraya geçelim o zaman. Geçelim. Ama önce şunu anlamak önemli. İslam geleneğinde peygambere övgü yani salavat getirmek sadece bir anma ritüeli değil. Bu, evrensel bir mekanizmayı harekete geçirdiğine inanılan bir eylem. Nasıl bir mekanizma bu? Sanki evrenin en hassas noktasına, en sevilen varlığa dokunarak ilahi bir merhamet refleksini tetiklemeye çalışmak gibi. İşte Geylani'nin metni, bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlatan bir tür teknik kılavuz gibi. O zaman o kılavuza bakalım. Salavat'ta geçen öyle bir ifade var ki, Allah'ın peygambere hitap ettiğine inanılan bir bölüm bu. Evet. Diyor ki, küllühüm yatlubuna lubuna ve ene etlubu lubu rıdaye. Yani arştan yeryüzüne kadar hepsi, bütün yaratılmışlar benim rızamı isterken ben senin rızanı istiyorum. Bu, bu gerçekten insanın aklında durduran bütün hiyerarşileri alt üst eden bir ifade. Kesinlikle. Bu metinleri yıllardır okurum ve her seferinde bu cümle beni durdurur. Yaratılmışların tamamı yaradanın rızasını ararken yaradan... ...o tek kulunun rızasını aradığını söylüyor. İşte zadenin bütün stratejisi... Bütün o arsızlığı... Evet, bütün umudu tam olarak bu özel konuma dayanıyor. Hani duasında diyor ya... ...halime bakıp kızma, ihsanını kısma... efendimin hatırına bana acı. Yani aslında şunu söylüyor... ...benim kusurlarıma, benim iflas etmiş bilançoma değil... ...senin bile rızasını aradığın o sevgili kuluna olan sevgime bak... ...ve onun hatırına bana merhamet et. Tam olarak bu. Pazarlık gücünü kendinden alıp en sevilenin hatırına devretmek. Peki bu yaklaşım bir dinleyici için sorumluluktan kaçmak gibi görünebilir mi? Yani ben ne yaparsam yapayım nasılsa affedilirim gibi bir anlama çekilebilir mi? Çok yerinde bir soru. İlk bakışta öyle görünebilir. Ancak metnin ruhuna baktığımızda bunun bir boş vermişlik olmadığını görüyoruz. Aksine... Bu, kendi çabasıyla o iç yangınını söndüremeyeceğini anlayan birinin son çaresi. Bu bir kaçış değil, kendi gücünün sınırlarını kabul edip, kendisinden çok daha büyük bir güce ve sevgiye sığınma eylemi. Zaten metnin başındaki o derin pişmanlık ve acı… Kesinlikle. O acı, bu kişinin sorumluluktan kaçmadığını, tam tersine sorumluluğunun ağırlığı altında ezildiğini gösteriyor. Umudunu kendi amellerinin değişkenliğine değil, Allah'ın peygambere olan sevgisinin mutlak ve değişmez oluşuna bağlıyor. Geylani'nin metninde bu özel konumu pekiştiren başka ifadeler de var. Peygamber için Seyyid-il Kevneyn ve Sekaleyn deniyor. Yani iki cihanın efendisi. İnsanların ve cinlerin efendisi. Bu bile yeterince etkileyici. Ama Allah'ın dilinden geldiğine inanılan hitaplar daha da çarpıcı. Ya nuri, ya sırrı. Ey nurumun nuru, ey sırrımın sırrı. Bu, bir yaratıcının bir yaratılmışa söyleyebileceği en mahrem, en derin ifadelerden biri. Bu bağlamda, İhramcızade'nin umudu gerçekten de teolojik bir strateji gibi duruyor, kör bir inanç değil. Kesinlikle. Bu umudun bir temeli var. Elimizdeki bir diğer hat eserindeki gibi. Ne ümidim keserim, ümidim ruz mahşerde Muhammed Mustafa'dandır. Yani ben asla ümidimi kesmem çünkü mahşer günündeki tek ümidim Muhammed Mustafa'dır. Tüm bu duygu durumunun, bu çaresizliğin ve bu sarsılmaz güvenin özeti aslında bu cümlede saklı. Bütün kapılar kapansa bile o kapının açık olacağına dair kesin bir inanç. Bugün hem bir çaresizlik manifestosu hem de bir umut stratejisi olan bir yakarışı inceledik. İhramcızade kendi zayıflığını... ...o serseri haline, o ağırsızlığını bir utanç kaynağı olmaktan çıkarıyor. Evet, bir gerekçeye, bir vesileye dönüştürüyor. Daha yüce bir bağ kurmak için bir vesileye. Buradaki ana fikir şu. Kendi hiçliğini veya acizliğini kabul etmek bir son değil. Aksine mutlak olanla bağ kurmak için bir başlangıç noktası. Dikkat edersen... Önce kendini düzeltmeye, kusursuz olmaya çalışmıyor. Doğru. Tüm kırılgınlığıyla, tüm yetersizliğiyle gidiyor ve tek referansı, tek sermayesi olarak peygambere olan sevgisini sunuyor. Bu durum sevgiyi bir kurtuluş mekanizması olarak konumlandırıyor. Ama kişinin kendine olan sevgisini değil. Hayır. Kendisinden daha büyük, daha mükemmel ve sevilmeye mutlak layık olan bir varlığa duyduğu sevgiyi. İşte bu sevgi kişinin kendi eksikliklerini aşan bir köprü haline geliyor. Sana veda etmeden önce üzerinde düşüneceğin bir fikir bırakalım. İhramcızadenin duası çok kişisel olsa da evrensel bir insanlık durumuna işaret ediyor. Sıkışmışlık hissine ve insanın kendisine aşan bir yardıma duyduğu ihtiyaca. Evet. Bu metinler en güçlü talebin kendi liyakatimize değil, Gerçekten güzel ve sevilmeye layık olana, duyduğumuz sevgiye dayandığını ima ediyor. Günümüz dünyası bize sürekli kendine yet, kendi değerini kendin yarat diyor. Hep bunu duyuyoruz. Peki, senin hayatında, kendi kaynakların tükendiğinde, o serseri halinden yorulduğunda sana umut veren, o sarsılmaz referans noktası, o taşlar arasındaki yakut nedir?